Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhabalar ben Kenan Doğan saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. 15 günde bir çarşamba günleri gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaştığımız programımızda bu hafta yine çok özel bir konuğumuz bizlerle. Ve az sonra yaşam öyküsünü hep beraber dinleyeceğiz. Sevgili Reşit Keskin. Reşit Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ Nasılsınız, olun. Nasılsınız? misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Bugün geldiniz. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaşacaksınız. Çok teşekkürler öncelikle bunun Ben teşekkür bunun ediyorum. Davetiniz için. Peki dinleyenlerimiz merak ediyordur Reşit Keskin kimdir diye sorsam size ne dersiniz? Evet, şöyle kısaca isterseniz başlayayım ben ee, 30 Ağustos 1956 Ermenek doğumluyum özellikle Ermenek'imizi çok sevdiğimiz için e, bahsediyorum. Ee, ilk Karaman okulu, değil Ermenek. E, Karaman'a bağlı ama biz Ermenek'liyiz evet. Peki. E, i̇lkokulu Maçka İlkokulu'nda bitirdim. Daha sonra Avusturya Lisesi ve Maliye Muhasebe Yüksek Okulu'ndan mezun oldum. Ve e, ilkokuldan beri de e, babamla birlikte iş hayatına atıldım diyebilirim. Yaz tatillerinde gidip gelmeyi seviyordum. İşte bizim işimizde bildiğiniz gibi kartpostalla başlamıştı. Şu anda devam ediyoruz. Evet uzunca yıldır bir ömür boyunca aslında ilkokuldayken daha öğrenciyken bir yandan öğrencilik devam edip bir yandan da baba yanında mesleğe giriş. Ama evet. o meslek ki... Karpostal yapımı, karpostalcılık, onun üretimi ve daha sonrasında şimdilerde de Kırtasiye ile devam eden o yaşam ve bu yaşam süresince aslında birbirinden ilginç, ilham veren öyküler var. Bugün Reşit Bey ile birazcık onu konuşacağız ve kısaca bahsettiği bu yaşam öyküsünün birazcık başına dönelim istiyorum. Ee, Ermenek'te doğduk. Nasıl evet. bir çocukluk geçti? Ee, Ermenek'te doğdum. 3 yaşında Ermenek'ten çıkıp Ankara'ya taşındık. Ankara'da babam öncelikle bir un ticaretiyle başlıyor. Fakat işleri kötü gittiği için dolmuşçuluk yapıyor. Daha sonra kamyonla ticarete devam ediyor. Fakat 1963 senesinde amcam diyor ki İstanbul'a çağırıyor. Amcam da bu arada Fransızca öğretmeni ama bir yandan da resim çekiyor ve Sultan de götürüp basıp evin altında karanlık odası var edip onları satıyor amcamız İstanbul'da evet. biz Ankara'dayız evet İstanbul'da Fransızca öğretmen olan amcamız kendisine ek gelir olarak boş vakitlerinde evet. fotoğraf çekiyor fotoğraf çekiyor fotoğrafları da evin altında evin altında karanlık odası var karanlık odası var, var evet, agrandizor'de basıyor ve Sultanahmet'e götürüyor bunları orada turistik Eşya satan kişiler istiyorlar. Diyorlar ki 100 tane götürüyor. Ertesi gün yetmedi daha fazla getir, daha fazla getir. E tabii ki agrandizörde fazla basılmadığı için babama diyor ki gel bu işi beraber yapalım diyor. Kartpostal işini. Böylece biz İstanbul'a geliyoruz 63 senesinde ve bu işi birlikte yapmaya başlıyorlar. Ne kadar güzel. Ankara'da... E Dolmuşculuk, kamyonculuk, un ticareti. Orada evet. işler birazcık kötü gidiyor anladığımız kadarıyla. Amcamızın davetiyle İstanbul'a geliyoruz. Biz kaç yaşındayız o zaman? Ben İstanbul'a geldiğimizde ilkokla burada başlıyorum. 7 yaşındayım. 63 senesinde. Ee, i̇lk okula başlıyorum burada ve dediğim gibi önce Oruç Gazi İlkokulu Aksaray sonra Maçka İlkokulu'nda bitiriyorum ve daha sonra Avusturya Lisesi'ne giriyorum. Başarılı bir öğrenciyiz. Ee, i̇lk etapta öyle gözüküyor ama maalesef çok değil. Orta ikide sınıfta kalıyorum ve babama diyorum ki baba ben okumuyum ne olursun geleyim şirkette çalışayım. Hamallık yapayım şirkette diyorum tabii olmaz diyorlar ve öyle böyle liseyi bitiriyorum. Yani okulda birazcık işler kötü gidince diğer tarafta iş hayatı herhalde biraz zevkli, evet, geliyordu. zevkli geliyordu. Nasıldı o yıllarda birazcık ondan bahsedelim Çünkü... istiyorum. Dinleyicilerimiz de şimdi hatırlayacaklar birazcık geriye doğru döndüğümüzde evet. bu ülkenin geçmişinde aslında bayramlarda, yılbaşlarında karpostal çok önemli. Çok. Bir araçtı kutlama aracıydı evet. ve e, insanlar çok rahatlıkla dolaşıyordu. sokaklarda tezgahlarda karpustallar vardı karpustal satardı insanlar özel günler yaklaştığında evet. birazcık o yıllara dönersek sizin çocukluğunuzun geçtiği dönemlerde okuldan artık kalan zamanda babanıza amcanıza yardım ettiğiniz dönemde nasıl yapılıyordu bu işler? E, dediğiniz gibi o dönemlerde e, iki bayram bir yılbaşı özellikle postanelerin yakınlarında postane önlerinde tezgahlar açılırdı. E, bayramlardan önce 10 gün kadar yılbaşından önce de 15 gün kadar kart postallar satılırdı. Tebrik kartları satılırdı. Herkes eşine dostuna akrabasına bu kartları yollardı bayramlarda ve yılbaşında. Bu tezgahların açılmasında o kadar çok. Ağırlıklı öğrenciler satıyordu. Üniversite öğrencileri satardı bunları. Ve birçok kişi bu işten çok iyi para kazanıyordu. Yani iki bayram bir yıl başında kart satarak bir Murat 124 alan kişi vardı. Arkadaşlarımız vardı o dönemde. Öğrenci. Öğrenci evet. Üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencisi. İki bayramda öğrencisi. ve yılbaşı harifesinde evet. gelip sizden karpostal alıp evet. bunları evet. gidip tezgahlarda satarak Murat 124 araba Kesinlikle, alan tanımımız var. Kesinlikle. O en iyi arabasıydı Murat 124. Belki <gülüyor> hatırlamazsınız siz Kesinlikle. ama. Kesinlikle. Yani bir yandan da karpostal demek ki o kadar yaygın, o kadar herkesin Çok. kullandığı bir satın aldığı bir ürün ki e, bu gencecik arkadaşlara araba alacak kadar evet, ki o zaman evet. araba ucuz çok değil. Çok güzel ek gelir sağlıyorlar. <gülüyor> Çoğu üniversite öğrencisi bunlar. Dediğim gibi e, o dönemlerde bu yaptıkları ticaretten çok tatlı para kazanınca e, çok hoşlarına gidiyor. Birçok kişi var yani e, rahmetli olan bilmiyorum e, ismini vermemde bir mahsur yok var aslında. Var Tayfun şey. Taliboğlu bir gün geldi dedi ki bana biliyor musunuz Reşit Bey? Dedi, ben dedi sizin kartpostalları satarak dedi okudum dedi. Ailemin durumu dedi. Çok iyi değildi. Eskişehir'de Dört sene boyunca bayramlarda ve başında sizin kartları satarak okudum dedi. Bir gün yine bir müteahhit bir arkadaşımız da e, duyunca ayağa kalktı yapma ya dedi ben dedi talebeliyim boyunca dedi kartpostalları sattım dedi ve o şekilde okudum dedi. Yani böyle çok hatıralarımız var. Şu an eminim biz dinleyen dinleyeceğimiz arasında ben de ben de o yıllarda kartpostal sattım, üniversitede okuyordum. Ben de o şekilde geçimimi sağlıyordum diyen dinleyicilerimiz Mutlaka, vardır. Mutlaka vardır. E, çünkü Mutlaka vardır. o yıllarda ya, Türk sinemasına bile e, hatırlarız. E, Tarık Akan'ın, Halit Akçevetepe'nin üniversitenin önünde Beyazıt Meydanı'nda kartpostal evet, satarken evet. sahneleri vardır. E, o dönemler için oldukça yaygın. Çok tabii yaygındı. Nefesinde. Aynı dönemde o dönemlerde yine sanatçı kartları da çok şeydi. Yani birçok sanatçı bize gelip de ben şunu hatırlarım benim kartpostalımı basar mısınız diye de teklif ederdi. Sanatçılar kartpostalları basılmak evet. için size gelip teklif evet, getiriyorlardı. Evet, teklif getiriyorlardı. Diyalarını getiriyorlardı. Benim de kartımı basın diye. Daha sonra telif hakları çıkınca bu işler tabii artık eee olay oldu. oldu, daha zor oldu. Peki kartpostalı ne basıyordunuz o yıllarda? Nasıl basıyordunuz? Kartpostal o dönemlerde offset makinelerde Basılıyordu yine fakat tek renkli makineler e, yani tabii bu biraz artık teknik şeye girecek. Evet. Şimdi dört renk bir arada basılıyor ama ve daha çok daha zordu. Ayar tutturmak, şey yapmak ve e, Amerikan Bristol kartonlara basılıyordu. E, o dönemlerde yani 90'lı yılların başında e, en son 35 milyon adede kadar Kartpostal sattığımızı ben biliyorum. 35 milyon adet evet, 90 yılların evet. başında. Oraya geleceğiz ama bu tek renk basıldığı zaman e, siyah beyaz kartpostal yoktu herhalde. Renkli Yok. kartpostal basıyordunuz. Onları nasıl yapıyordunuz? O dönemlerde ilk dönemlerde Türkiye'de renk ayrımı yoktu. Söylediğim 1963'lü yıllar 63-66 arası o zaman... Diyalar çekiliyordu. Yani diya pozitif dediğimiz bunlar İtalya'ya gidiyordu. İtalya'da renk ayrımı yapılıyordu. Türkiye'ye geliyordu. Daha sonra Türkiye'de montajlanarak burada offset şeklinde baskı baskıyla basılıyordu. Daha sonra Türkiye'de renk ayrımı yapılmaya başlayınca burada artık yani siz Negatifleri pozitife basıyorsunuz, değiştiriyorsunuz diye pozitif yapıyorsunuz. Onları karpostal basabilmek için İtalya'ya postayla gönderiyorsunuz. Ee, evet, diye pozitif olarak çekiliyor, slide çekiliyor, slide çekiliyor. Onları Direkt İtalya'ya İtalya gönderiyorsunuz evet. ve orada ilk... renk ayrımı yapılıyor, banyosu ve renk ayrımı yapılıyor. Daha sonra basılacak şekle gelince renk ayrımından burada montajlanarak baskısı yapılıyor offset makinalarda. Peki o yılların karpostallarında ne görüyorduk biz? Nelerin fotoğrafı vardı ve o fotoğraflar? Kim tarafından nasıl çekiliyordu o yıllarda? O yıllarda e, yine birçok öncelikle manzara kartları vardı. Bunu e, amcam ağırlıklı çekiyordu. E, dediğim gibi zaten işin başlangıcı öyle geliyor. Amcanız e, iyi bir fotoğrafçı anladığımız kadarıyla. Çok iyi bir fotoğrafçıydı. E, turistik yerlerin beraber gidip çekerdik. Şimdi yine bir e, ana aklıma geldi. Müsaade ederseniz. Lütfen, lütfen. Yine 10, 11 yaşlarındayım. Efes'e gittik kartpostal için resim çekilecek tepeye bir e, kurdu makinayı amcam ayaklarıyla birlikte. Tab ben sanıyorum ki yarım saat bir saatte bu iş biter bir öyle dönüyor bir böyle dönüyor 2 saat geçti üç saat geçti güneş oldu olmadı dört saat geçti amca ben acıktım diyorum. Oğlum biraz daha sabret güneş şu vaziyete gelsin diyor toplamda bir poz için dört beş saat bekledik yani. Bir kare, makine, bir kare çekebilmek fotoğraf için, çekebilmek için 4-5 saat evet. ve aç bir halde. Aç bir halde ben çocuk tabii. <gülüyor> Şimdi düşünüyorum gerçekten çok zordu o dönemler. Şu an elimizde cep telefonları. Saniyede ard ardına kaç tane fotoğraf çekiyoruz. Evet. Beğenmezsek alıyoruz. Elimizde çeşitli uygulamalar var. Onlardan rengi değiştiriyoruz. Her şeyi, Her şeyi değiştirebiliyoruz. E, o yıllarda ise gerçek bir emek ve özveri evet, evet. ve güneşi, ışığı istediğimiz açıyla gelsin diye bekliyoruz. fotoğraf makinesini kurup bekliyoruz saatlerce. Yine ve... bir anım var. Lütfen, Müsaade lütfen, ederseniz buyurun. Dolmabahçe Sarayı o dönemde kapalı evet. ve Dolmabahçe kitabı yapılacak. Amcam her gidişinde fotoğraf çekimine yanına bir tane yardımcı alıyor ki gezmeyenler geçsin diye Dolmabahçe Sarayı'nı. Yine orada sabahleyin giriyorduk, tabii artık sıkılıyoruz akşama kadar fotoğraf çekiliyordu. Bu da yine aklımda kalanlardan birisi. Çok zordu o dönemde. Otomatik evet. makina yok dediğiniz gibi çok uğraş isteyen, beceri isteyen bir işti. Bir de sadece aslında turistik yerler de değil. İllerin de karpostaları vardı. Tabii ki. Yani Türkiye'nin o zamanlar 67 İller il belki. ve ilçeler. 67 İller ve ilçeler. Çok ilçenin de vardı tabii. İlçelerde de özel yapılırdı. Gidiyordunuz herhalde oralara fotoğraf çekmeyi. Ee, ben çok gitmiyordum ama ara ara gidiyorduk. Amcam ağırlıklı gidiyordu ve oraları çekiyordu. Yani size şöyle söyleyeyim. Yani küçük bir ilçede 10 bin nüfuslu bir ilçede bir yıl içinde 50 bin 60 bin kart satıldı. <Gülüyor> Bakın 50-60 bin o ilçenin kartı satılıyordu. Herkes bulunduğu yerden eşine, dostuna, akrabasına bayram ve yılbaşı kutlamaları için kart yolluyordu. İnanılmaz. Evet. Ve 90'lı yılların başında 35 milyon. Yani 90'lı yılların başını düşündüğümüzde, ülke nüfusunu düşündüğümüzde 35 milyon karpostalın satılması evet. herhalde hemen hemen her eve yılda en az bir defa karpostal giriyordu o dönemde. Mutlaka, mutlaka en az. Peki siz... ...kendi yaşam öykünüze dönersek... ...bütün bu süreç boyunca amcanız ve babanızla beraber... Ee, okuldan artık alan tüm zamanlarınız e, bu işle evet, iştigalsiniz. Kesinlikle. Ee, sürekli kar postalların içindesiniz, o üretim aşamasındasınız, matbaadasınız, fotoğraf çekimine gidiyorsunuz. Ee, doğal olarak aslında bu sizin biraz da mesleğinize dönüşmeye başlıyor. Evet. Ve üniversiteye gidiyorsunuz. Üniversiteyi kazandığım Avusturya Lisesi bittikten sonra e, Maliye Muhasebe Yüksek Okulu'na kazanıyorum. Devam mecburiyeti yok. O dönemde de... Ee, biliyorsunuz öğrenci şeyleri terör en üst düzeyde evet. ee, okula ilk gittiğim gün bir kavga gürültü çıkıyor ve boykot ediyoruz diyorlar bizi topluyorlar ben diyorum ki bundan sonra okula gelmeyeceğim sınavdan sınava geleceğim yine bir anım aklıma geldi bir gün gene sınava gidiyorum erken gittim bir saat kadar erken kahvede aşağıda belki bir şeyler öğrenirim diye bir baktım sandalyeler uçuştu kafalar yarıldı. Ve bir daha dedim ben sınava 5 dakika kala okula geleceğim. Öyle gittim. Ee, daha sonra okulu bitiriyorum. Evet. Ee, bu arada tabii evlendim de biraz da... Üniversite, üniversitede okurken mi? Üniversitede okurken evlendim. Ee, aynı zamanda çalışıyorum. Tabii 78 senesinde üniversite bittikten sonra bir fiil işte sigortalı olarak çalışmaya başladım şirketimizde. Ne güzel. Ee, daha sonra... Ee, evlendim 81 sonunda ve e, işte askere gittiğimde kızım bir buçuk yaşındaydı 8 ay kısa dönem askere gittim geldim geldikten sonra e, amcam ve babam dediler ki sen artık oldun. Şirketin genel müdürü sensin dediler. Yetkilerini bana devrettiler. Hem alaylısınız, çekirdekten yetiştiniz. Evet. Hem de okulda bitti, askerlikte bitti, yuva da kuruldu. Artık işin başına i̇şin geçme başına, zamanı evet, geldi mi? Evet. 25 ee, yaşında değil evet. mi? Evet. Yaklaşık. Tabii tabii evet. tabii. Yani 25, 20, 83, 27 yaşında. 27 yaşında. Evet. E, şirketin... E, evet. Amcanızın ve babanızın, babanızın emek vererek adım adım büyüttüğü şirketin başına geçtiniz. Evet, evet. Nasıldı çalışma hayatı? O dönemde gerçekten şöyle söyleyeyim çok 87-88 senelerine geldiğimizde bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Çalışan sayımız toplam 30-35 kişi civarında idi. Şirkette satışta çalışan beş arkadaşımızın üçü birden ayrılıp bize rakip bir firma kurdular <gülüyor> ve ben <gülüyor> o dönemde o üzüntüyle o daha yeni yeni e, iş hayatına yani yönetici olarak adapte olmuşum. Üzüntüyle mide kanaması geçirdim. İnanmıyorum. Peki o dönemde sizden başka aslında bu ölçüde, bu büyüklükte kartpostal üreten satan yok. Bu büyüklükte belki yok ama o dönemlerde 10-11 tane firma olmuş artık kartpostal satan. Fakat bizim hem kartpostal hem turistik yayın hem turistik kartpostal bir arada gidiyor. Bir yandan da poster, slide işleri var. Ve dediğim gibi 35 kişi civarında çalışan var. Bu şirketin en önemli satış... ...elemanları ayrılıp... ...bize rakip firma kuruyorlar... ...ve bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani sizin için üzüntü verici bir durum olmuş... Evet. ...ama herhalde atlatıldı çok o da, yıllarda. Tabii çok da hayırlı olduğunu gördük daha sonra... ...diyeceğim. Biz e, onlar ayrıldıktan sonra... ...daha çabuk büyüdük. Ee, daha yeni bir matbaaya taşındık. İşimizi büyüttük. Yani e, demek ki hayır varmış her işte. Evet. Böyle gitti. Karpostal üretimiyle başladı ama... ...daha sonra az önce kısaca bahsettiniz. Turistik kitaplar oluşturmaya başlıyorsunuz. Herhalde bu e, turizm sektörü için turistik yörelerin tanıtım kitapçıklarına da yapmaya başlıyorsunuz. Evet. Karpostal'dan Evet, çıkardım. Aynen. Aynen. Dediğiniz gibi öncelikle İstanbul kitabı yaptık ki Efes kitabı, Truva kitabı, Bergama, Kapadokya yani çeşitli turistik bölgelerin kitapları yapıldı. Ve bunlar çok büyük miktarlarda satıyordu. Bir Efes kitabını e, en son yani bitene kadar 11-12 Lisan da basılıyordu. Lehçesinden tutun Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca gibi. Ee, daha sonra tabi bu cep telefonları şeyler çıkınca kitap satışları da artık bitti. artık her şey dijital edilmiş oldu. Ee, ama en son artık e, kitap satışları durana kadar 12 Lisan'a çevrilmiş halde. Evet, bir herhalde. Efes kitabından senede 200 bin adet kadar satabiliyorduk düşünün. Peki hiç başka işi yapmayı düşünmediniz mi Bütün bu yaşamınız boyunca <gülüyor> Bir ara bu arkadaşlarımızın Ayrıldığı zaman mide kanaması Geçirdiğim zaman birazcık düşündüm Fakat daha sonra ee, Kuzenim İşin içine girdi, benden 18 yaş küçük. Amcanızın çocuğu. Amcamın çocuğu, evet. O işin içine girince biraz daha rahatladım. Ee, rahmetli teknik müdürümüz vardı, o gerçekten üretimle ilgili o ilgileniyordu. Kuzenim de ona yardımcı olmaya başlayınca biraz daha rahatladık. Daha sonra işte yeğenlerim ve oğlum da işin içine girince artık düşünmemeye başladık. Şu anda da zaten toplam 185 civarında çalışanımız var. Ne güzel. Peki 90'lı yılların ortalarına doğru e, Karpostal 35 milyon civarı e, evet. satılırken e, sonra bir anda... 90'lı yılların başında 90 ortalarında yılların başında. bir anda tezgahların açılması bayramlarda başında. Yasaklanıyor. Postanelerin yanında. E, yani biraz orta yaş üstü kişiler hatırlarlar. Taksim'de, Karaköy'de e, birçok yerde postanelerin yanında bayramlarda ve başında bu tezgahlar açılırdı. O iş bitince biz artık ne yapalım ne edelim demeye başladık derken kırtasiye sektörüne atıldık. Şimdi ağırlık öyle oldu. Aslında postanelerin yakınında o tezgahların kapanması, yasaklanması... Kartpostal kültürünü de bir yerde bitirdi Bitirdim, diyebilir miyiz? Bitirdi. Maalesef şu anda kartpostal kültürü de bitti. Yani emin olun e, satılan kartpostallar o dönemde 35 milyona kadar çıkan kartlardan şu anda satılan toplasanız 1 milyon civarında o da turistik yörelerde biraz daha. Onu da biz değil turistler alıyor. Biz değil oldukla. turistler alıyor, Evet. Bugün Avrupa'ya gittiğimizde Noel Herifesi'nde Avrupa'nın birçok şehrinde hala kartpostalları Hat görüyorsunuz. Avrupa'da İnsanlar Amerika'da. Alıp gittiklerinde Turistik amaçlı gittiklerinde de oradan alıp gönderiyorlar sevdiklerine, yakınlarına. Ama biz her şeyi tükettiğimiz gibi onu da tükettik. Maalesef hızlı tükettik. Bir şekilde Avrupa'da dediğiniz gibi özel gün kartları da satılıyor. Doğum günü kartları gibi, doğum kartları gibi. Biz de maalesef bunlar çok düşük miktarlarda artık. Bir taraftan da daha teknolojik, daha modern olduk diye düşünürken böylesine gelenekleri tüketiyoruz. O daha can acısırıcı bir noktada. <gülüyor> evet ama şu var yani hep büyüklerimiz de söyler söz uçar yazı kalır. Değil mi? Tabii. Bizim e, bu şimdi söyleyince aklıma geldi e, bir e, Ukraynalı müşterimiz vardı e, Almanya'da fuardayız bir gün baktık bize bizim kartlardan getirdi 1900 Almanya'da bir antika dükkanında eski şey satan antika dükkanında buldukları kartları getirdi 1966 yılında Türkiye'den İstanbul'dan Almanya'ya atılmış bir kart posta 1966 yılı. Evet. Üstünde yani şirket kurulduktan kaç sene sonra? Ee, yani şirket 63'te başlıyor ama 66 yılında limited şirket oluyor. Yani e, ilk yılından yani ilk ilk şirketin, yılında. şirketin ilk yılında. İlk yılında yılında yılında yılında, yılında, yılında, Türkiye'den Almanya arkasında damgası var. Tarih ve e, pulu var. 1966 yılında Türkiye'den Almanya atılmış. Almanca yazılı. İşte İstanbuldayım. Şöyle böyle geziyorum diye yazmış arkadaşına bu kartlar. O dönemlerde e, biliyorsunuz telefon çok zor var ama e, cep telefonu zaten hiç yok. Bu kartlarla haberleşilebiliyordu. Muhteşem. Şu an tabii dinleyicilerimiz göremiyorlar ama stüdyomuzda masamızın üzerinde bir hazine var. Sağolsun Reşit Bey gelirken yanında bize bu karpostalların e, örneklerinden getirmiş. Geçmiş yıllardan ve her birinin üzerinde tarih kokuyor. Evet. E, bunları programımızın Kentin Gizli Öyküleri'nin Instagram sayfasından ve Facebook sayfasından da paylaşacağız. E, programdan sonra da görebilirsiniz. İnanılmaz buradaki havayı birazcık yansıtsın diye. E, bir de hatırlıyorum ben. Kendi çocukluğumdan yılbaşlarında özellikle böyle e, simlik artlar simlikar postallar çok değerliydi çok kıymetliydi bizler çocukken onlar eğer postadan gelen bir zarfın içerisinden çıkarsa havalara uçabilirdik ama o sim her tarafımıza yayılırdı Evi, sadece bizim değil evin her tarafına yayılırdı. Evet. O simleri işte üreten o bütün annelerimizin evine her tarafını sim yaptım dedikleri simlerin <gülüyor> şu anda sebebi. <gülüyor> evet. Reşit bizler. Beyler buradalar. Nasıl bir geleneği <gülüyor> o, o süreçte nasıl o kadar popüler olmuştu? Şimdi bu simli kart sim dediğimiz olay belki biliyorsunuz camların kırıklarıdır. Küçük evet, parçalar. Yani batıp toz şeklinde evet. diyeceğim. Fakat çok e, kuvvetli yapışmadığı için şimdi bunlar kalıplanır geçer ve simin içine sokup çıkartılır. Üstte kalan simler simli kart postal oluyor. Fakat elinizi dokunduğunuzda o simler yüzünüze gözünüze her tarafınıza bulaşıyor. Sizin matbaayı tahmin edemiyorum. Yani. Elbette. Çok dağılıyordu. Her yere dağılıyordu <gülüyor> ve çıkan kişi gözünde kaşında her yerinde simle çıkıyordu. Uzun bir müddet sürdü o da. E, ne zamanki işte bu iş e, bitince o da bitti. Peki şimdi artık siz çocuklarınıza devrettiniz. Evet. Ee... Yeğenlerim yani, ...kuzenim, biz... oğlum... ...hep beraber şimdi işin içindeler. Aile şirketi olarak devam ediyor. Siz de olarak. yine... ...destek oluyorsunuz onlara muhtemelen. Elimizden geldiğince... ...evet ben de işe gidip geliyorum... ...her gün onlarla birlikte... Ee, ...ama... E, ...zevkle gidip geliyorum. Bir de... ...işi sahiplenmeleri... E, ...üçüncü kuşak olarak işin içinde olmaları... ...beni çok mutlu ediyor. Ne güzel, ne mutlu bizlere. Yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru... ...geliyoruz. E, inanılmaz bir yaşam öyküsü aslında Bugün herhalde Yaşı böyle otuzlar ve üzeri olan evet. Bir neslin Karpostalı çevirdiğinde arkasında Hatırlayacaklardır görecekleri bir marka Vardır bir logo vardır Hemen hemen o dönemde e, Türkiye'deki bütün karpostalları üreten e, Şirket ve evet. o şirketi e, babasından amcasından devralıp bugünlere getiren Reşit Bey konuğumuzdu. Zalim. Onunla beraber hem yaşam öyküsünü paylaştık hem de aslında bir gelenek olarak e, onların başlattığı belki de Türkiye'de bu kadar yaygınlaşmasına sebep oldukları karpostalları ve onları aslında bir yerde nasıl tükettiğimizi konuştuk. Son olarak dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz e, bir mesaj e, alsak ne söylersiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Teşekkür Gerçekten e, gururla severek yapıyoruz işimizi. Ve en büyük gururumuz da e, şirketimizde bu kadar kişi çalışıyor, bu kadar kişi ekmek yiyor ve Türkiye'nin tanıtımına gerçekten kartlarımızın çok faydalı olduğumuz zamanında düşünüyorum. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki Türkiye'nin tanı tanıtımına çok büyük katkıları var. Çünkü o dönemde e, Türkiye'nin bütün illerini, ilçelerini tanıtan kartpostallar var ve ülkeye gelen bütün turistler Türkiye'den. Yurt dışına karpostal gönderiyorlar. Belki de bugün dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde sizin ürettiğiniz karpostallar şu an hala geziyorlar. Bir yerlerde vitrinleri süslüyorlar. Arşivlerde belki duruyor. Bu da bambaşka bir duygu. Evet. Sizin emeğiniz var. İşte o içinizdeki tutku var. O yüzden çok teşekkür ederiz. Ben bugün teşekkür ediyorum davetiniz için. için. Çok teşekkürler. Evet efendim bugün Reşit Keskin konuğumuzdu. <gülüyor> Kendisiyle kendi yaşam öyküsünü konuştuk ve bu programın herhalde sonunda her zaman içimden söylemekten böyle mutlu olduğum e, tek bir kelime var. Bir işin içerisinde tutku varsa, tutku çok değerli ve o tutku insanı alıp bambaşka yerlere götürüyor. Reşit Bey de babasından, amcasından aldığı o tutkuyla bu ülkenin aslında geçmişinde çok önemli bir yere sahip olan o bir geleneğin öncesi. Kar postalları biz tükettik ama çocukluğumuzda, anılarımızda kalan o karpostalların postalların Türkiye'deki hemen hemen hepsini üreten... Ee, o firmanın o büyümesini o postalları yapmasını bu noktalara gelmesini sağlayan kişi Reşit Bey. Aslında baktığınızda çok da kolay olmayan dönemlerde filmleri bile İtalya'ya gönderip geri gelip Basıldığı dönemlerde bir kare fotoğraf çekmek için bugün elimizde cep telefonlarıyla saniyede dakikada kaç tane post çekiyoruz, kaç tane fotoğraf çekiyoruz düşünelim. Bir kareyi bile çekmek için saatlerce beklendiği dönemlerde bu işe soyunan ve sadece onunla kalmayıp ülke tanıtımı için turizm amaçlı, turistik amaçlı birçok yayını da çıkartan önemli bir girişimin öncüsü ve yaşam öyküsüyle umarız bizi dinleyen birçok kişiye ilham olur. Bu ülkenin bir takım geleneklere sahip çıkması lazım. Tabii ki çağdaş modern olacağız ama... Birçok geleneğimizde yaşatabileceğimiz geleneğimizde modernizme kurban etmeyeceğiz diye düşünüyorum. O yüzden bu yaşam öyküsü bizlere ilham verdi. Umarım başkalarına da ilham olur diye düşünüyoruz. Ben Kenan Doğan. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Kentin Gizli Öyküleri programının sonuna geldik. Sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz benim de anlatmak istediğim bir öykü var derseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Teknik masadaki arkadaşım Ömer Demirel tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri